Resûl-i sallallahu aleyhi ve sellem. Yazıktan sonra biraz bir miktar yatarlar, sonra tehecrüde kalkarlardı. Sen kalktın işte tehecrüde, Efendim kalbimiz bizim temiz beş vakit onları kılamıyoruz. Bırak bu kafayı. Böyle kalbim temiz, vücudum temizle gitme. Aldanırsın sonra, çok ağlarsın. Vallahi ne evladın, ne paran, ne kasan, ne kesen, ne lütfen sana fayda verir. Hiçbir şey fayda vermez. Kalbi senin ile varırsan, kalbi senin demek, o kalp ki içerisinden sıva çıkmış, içerisi aşkullah, Muhabbetullah, muhabbet-i Resulullah'e tezeen olmuş. O çok fayda verir. Başka bir şey vermez fayda kıyamet. Direkt bu kabaralar.